hepsini yeticimize temizle. Böyle bir safret istiyoruz senden. Dersek Allah saflara lütfetmişin lütfeder. Bu Allah bizi yalnız bırakmaz. Hazreti Mustafa'ya sahabesinin "Ma'a ve tah kadar. Allah seni terk de etmediği Asla sana darılmazdı." diyor. Ma'a ve tah. Çok vefalı olmak. Hümetli, çok fethanetli olmalı. Sonra Allah bu sıfatlar üzerine icra fahallisini bina edecek. Kimse bozamayacak. Onu. Kimse. Çürümezsek çökmeyiz. İçimizde bize ait değerler açısından çürümezsek çökmeyiz. Üstad çok güvenmiş. Çok Kararlı, inançlı konuşmuş. Adeta geleceğin gülen yüzü olmuş. İtimat etmek lazım. Fakat bir şeyler lazım. Sadık, İsmet, Tebli ve Tanet. Kumaya bakın, kum abi, evladlarım. Dünyada bizden daha mutsuz insan yoktur. Çünkü kayasız yaşamak için yaşıyor onlar böyle ölmüş hayat tulumu gibi bir şey Aynen. ama öyle değil yani yüksek bir mefküreye bağlanmışsınız böyle çok sıkıntınız da yok her yerde bütün kabul gösteriliyor size kapılar açılıyor aralanıyor ama sabrınızla siz size test oluyorsunuz sabrınız açısından damla damla geliyor şimdi Nebirli'nin hani niyagara böyle coşsun, şaka şaka filan. Hiç öyle olmamış yani. Hiç öyle olmamış. Öyle bir devirde yaşıyoruz. Peygamber yok bu devirde. Sahabi gibi kıvamında insanlar da yok. zaman gibi yürek insanı da yok. Şimdi çok büyük insanlar döneminde ciddi irtidat hadiseleri yaşanmış. Döneklikler yaşanmış. Ve bu dönekler yani bir düşünün. Aslan döneminde dönekler yaşanmış mana yönü itibariyle İmam-ı Hazali İmam gibi madde yönü itibariyle de Nizam ı Mülk gibi büyük devlet adamlarının döneminde Hasan Sabbah gibi insanlar yetişmiş. Batınlıyı kurmuşlar, Şimdi düşünceyi kurmuşlar, batınlıyı telkin etmişler, şimdi bir sürü irtidat hadisesi yaşanmış dünya kadar. E şimdi bakıyorsunuz peygamber yok, peygamber sahabesi yok, peygamberi gören yok. Sadece görmüşler mi, görmemişler ama içten inanmışlar. Tamam, şahit olun, ben onları affettim. İnanmıyoruz onları yürekten. Ee, bu kadar uzaklık içinde yakınlığa terettübeden lütuflar var. Sanki bunu çok yakında duyuyoruz. Sanki o yakınlığa ait, tüm veç, bütün buzır şeyleri yakıyor, yıkıyor. Bizim selametimize sağlık. Evet. Çok büyük lütuflar ne güzel. Her zaman vicdanda onun güzelliğini, tatlılığını, şirinliğini duymak, tecelleriyle bu tabirleri onun hakkında kullanılır Fakat keyfiyet, kemiyet, hayize gelince sonra hayrete girme, aklı vermez, vermez Evet fakat onu candan sevmek. Candan. Allah'ın imamının mısraları. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını even de rızasını vermez mi? Evet. Sen Hakk'ın kapısında, şimdi o eskiler derken feda canlar en önce hizmet etsen, Allah ecden vermez mi? Sular gibi çağlasan, iyi yufk gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan, ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert, dertini sever Samet. Derde dermandır rahat, fazla seni bulmaz. mı? tahsen inna Allah, Allah. Tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir. Vesnem, yolcunun son sözü.